95.0 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor benim İçşahin. Bugün Ömer Madra yok ama bir konuğum var. E, Açık Radyo programcısı ve Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Haluk Levent. Haluk hoş geldin, günaydın. Merhaba Ümit. hoş bulduk. Evet, e, i̇klim krizinin en ağır günlerini yaşıyoruz. Hani dünya tarihinde, insanlık tarihinde daha doğrusu görülmüş en sıcak e, günler. En son bu sabah Levent Hoca bir e, tweet atmış. Son 27 gün, en sıcak 27 gün oldu e, insanlık tarihinde diye. E, inanılmaz şeyler yaşanıyor biliyorsun. Atlantik, e, Atlantik kuzeyi e, ve Antarktika çevresindeki buz örtüsündeki erime e, artık çok uç noktalara gelmeye başladı. Yani iklim krizi çok hızlandı ve çok hızlanıyor. E, ama bunun karşısında işte yeni... Yenilere bir enerjiyle vesaireyle e, aslında bir buçuk derece hedefinin tutturulabileceğine dair bir umutla da devam ediyor bir taraftan. Yani bunun temelinde de teknoloji meselesi var. E, ben de aslında e, Haluk Levent'i bugün biraz onun için e, hani konuşalım istedim. Haluk da e, hem e, Medyaskop'taki konuşmalarında hem Açık Radyo'daki Kavanoz'daki Yıldız'da e, bu konulara yani teknolojinin geldiği noktaya çok değiniyorlar. Ama bu programda tam böyle iklim krizi odaklı gidelim istiyorum Hı -hı. Ee, Haluk. Hı -hı. Ee, ama ona girmeden önce de yani bu e, ana soruya yani bu değişen teknoloji e, de e, iklim krizinin çözümüne yönelik e, olumlu bir tarafa mı gidiyoruz yoksa olumsuz bir tarafa mı gidiyoruz e, mevcut koşullarda? Ama bu soruyu sormadan önce mevcut durumu bir tanımlamak lazım. Çünkü sen e, biliyorum ki kapitalizmin yerine yeni bir şey... Geliyor ya da geldi mi diyorsun? Post mi bu nedir? Biraz buradan evet. başlayabilir miyiz? Evet o bayağı yaygın bir tartışma yani. Epeyce bir gündemde. Tekno-federalizm tartışmaları etrafında falan da çok şekillenen bir tartışma diyelim. Şimdi ben şöyle düşünüyorum aslında. Tabii iki tane temel dip dalga var. Bir tanesi... Ee, teknolojideki gelişmeler, bu teknolojik gelişmeleri tabi üretim sürecine etkisi bağlamında e, ele almak gerekiyor. Yani üretim sürecini radikal olarak dönüştürüyor, emek verimini çok artırıyor, canlı emeği üretim sürecinin dışına itiyor ve dolayısıyla bunun e, çok önemli toplumsal sonuçları var. Yani en önemli sonuç zaten kapitalizmin artık bu gelişmeyi taşıyabilmek, taşıyabilecek olmaktan uzak kalması. Yani kapitalizm çünkü sonuç tabiyle bir emek sermaye ilişkisine dayalıdır. İşte emek değer teorisi falan filan. Şimdi bu kapsamda bu program kapsamında bu detaylara girmiyorum ama sonuç itibariyle teknolojideki bu gelişme canlı emeği dışarı iterken bir yandan da bu emek değer teorisinin aşınmasına da neden oluyor. Yani kapitalizmin varlığı artık sorgulanabilir hale gelmiş durumda. İkinci dip dalga da iklim yıkımı. İklim yıkımı da bir yandan esasında bu kapitalizmin alameti farikası olan büyüme tutkusunu e, radikal olarak sınırlayan bir şey. Ta 70'lerde zaten sen de çok sık sık değiniyorsun programlarında, yazılarında falan. 70'lerde gelen bu işte büyümeyi sınırlandırıcı, sınırlandıralım e, önerisi çerçevesindeki iktisatçıların o, o, o, o türdeki önerileri aslında bunu bu buradan kaynaklanan bir ihtiyaçtı. Yani küremiz küresel e, kapasite, bu ana akım iktisat bunu kaynak olarak görüyorsunuz. Doğal kaynak yaklaşımıyla. Hı hı. E, e, bugün içinde bulunduğumuz refah seviyesine e, erişebilmek için gerekli üretimi bugünkü teknolojiyle e, e, besleyebilmekten uzak. Yani her defasında işte artık o dünya günü Temmuz'un ortasında mı geldi? Türkiye için Haziran'ın ortasında. Evet, evet. e, küresel cili Temmuz ortasında e, bitiyor. Demek ki ondan sonraki bütün gerçekleştirilen ekonomik faaliyetler gelecek kuşakların ıı, haklarından yiyor ama daha önemlisi bugün içinde bulunduğumuz ortamı da yıkımına neden olan bir şey. Yani ekolojik olarak tamamen içinde ıı, yaşayabileceğimiz ortamı ıı, yıkıyor. Şimdi bu ikisi birleştiğinde teknolojinin gelişmesiyle birlikte tabii bir rant toplumunun doğumakta olduğunu söylüyorum çünkü Bilim ve teknoloji arasındaki asimetrik ilişki bunu çok net olarak gösteren bir şey. Bilim bir kamusal faaliyet alanıdır. Bilimsel gelişmeler olmasa teknolojide herhangi bir adım atılması mümkün değil. Ama bu kamusal alanın çıktısı el er çabukluğu ile birdenbire copyright sistemi. Aracılığı yani genel olarak söyleyecek olursak da üretim araçları üzerindeki özel mülkiyet devam ettiğinden dolayı bir rant üreten mekanizmaya dönüşüyor. Evet. Rant aslında ana akım da çok karşı çıktığı bir şeydir. Yani bunu dışsallık olarak kavramsallaştırırlar ve bu dışsallıkları parasallaştırarak sistemin içine çeker. Yani ya vergi koyarak, ceza koyarak falan kamusallaştırırlar veya özel hukukun alanı içerisinde bir yeniden bölüşüme tabi tutarlar. Tutmaya çalışırlar. Ama işte bu iki önemli gelişmeyle birlikte yani bir tanesi engelleyici iklim yıkımı. Çünkü şirketin büyümeden ayakta kalabilmesi mümkün olmadığı için bu bariyeri kabul etmesi. Yani a işte iklim yıkımı ya da iklim küresel değişim şey iklim koşullarının değişmesi dolayısıyla kaynakların tükenmesi dolayısıyla en iyisi biz büyümekten vazgeçelim. Burada duralım demesi mümkün değil. Doğası gereği mümkün değil. Şirket sürekli büyümek zorunda. O kapitalizmle içkin büyüme tutkusu da buradan geliyor zaten Dolayısıyla bu ekolojik sistemi sermaye ilişkisi bir to toplumsal olgu olarak varlığını koruduğu sürece bu iklim tahribatı ekolojinin yıkımı kaçınılmaz olarak var Dolayısıyla yani Pardon yani bu doğanın sınırlarını teknolojiyle aşmak bu şeyin ...özü diyorsun, öyle mi? Ya da aşmaya çalışmak. Büyüme tutkusu burada... ...bunun böyle bir iddia var. Yani işte teknolojiyle... ...bu iklim yıkımının... ...kontrol altına alınabileceğine dair... bir ...iddia var fakat benim gördüğüm kadarıyla... ...böyle bir teknoloji yok ortada. Sen de zaten sürekli... ...bunu hmm. çiziyorsun. Çünkü... ...yine... ...programa bağlanmadan önce... Şöyle bir gezindim işte Harvard'da şeyde LSE'de falan bir takım e, bu tür bir izlenim taşıyan başlıklardaki yazılara baktım. Valla büyük bir kısmı iklim yıkımından dolayı ortaya çıkan hasarları nasıl azaltırıza odaklanıyorlar. Yani teknoloji teknolojiyle iklim yıkımı arasında bir ilişki kurduğun zaman e, buradan bakıyor. Yani iklim yıkımını bir artık e, nasıl söyleyeyim kabul olarak ön kabul olarak koymuşlar. Bunun yaratacağı zararlar var. Bu zararlardan nasıl yaparız? Bir de o efsanevi karbon yakalama <gülüyor> teknolojileri üzerinde bir şey var. Şahsı gerçekten bu konuda da herhangi bir şey görmedim. Şimdi iklim yıkımına karşı teknolojik gelişmelerde umutsuzluk var mı? Hayır. Çok önemli gelişmeler var aslında. Benim en çok önem verdiğim şeylerden bir tanesi bu enerji meselesine sadece çözüm getirmek üzere Soğuk füzyon, yani soğuk füzyonda e, temiz ve sınırsıza yakın bir enerji kaynağından bahsediyoruz. Bütün küresel meseleyi, e, küresel enerji ihtiyacını e, karşılama imkanı var. İşte süratle tokumak sayısı artıyor. İşte Marsilya'da büyük bir en büyük tokamak Marsilya'da inşa ediliyor. Çin ondan daha büyüğünü inşa edeceğini söyledi falan filan böyle bir yarışta var. 14 tane var zaten. Ama çok önemli bir haber geldi geçen 2022 Aralık ayında ilk defa giren enerjiden yüzde otuz fazlası Amerika'daki tokamakta elde edildi. Bu soğuk füzyona geri dönelim ama ondan önce benim başka bir sorum var. Ee, şimdi sen aslında biraz önce dedin ki iklim krizini çözebilecek e, bir şey, teknolojik gelişme aslında tam olarak yok şu anda. Yok. Yani tam yok. olarak yok ama e, son evet. yazında e, bu Mediascope e, web sitesinde çıkan son yazın var. E, biraz ben de o Oradan yola çıkarak soruyorum bu soruları. Otomasyon başlığı yazın. Ee, orada fiilen bolluk toplumunun fiziksel teknolojik altyapısı kurulmuş evet. durumda gibi bir cümle kullanmışsın. Bu ne doğru. demek? Doğru, doğru mu cümle. yani bu? Doğru doğru. Yani ben o görüşteyim en azından. Bu şu demek. Yani şu anda e, bugün içinde bulunduğumuz refah seviyesine erişebilmek için ihtiyaç duyulan üretimi... Aslında haftalık 13-15 saatlik bir çalışmayla gerçekleştirebileceğimizi ifade ediyor Yani bu konuda pek çok ampirik çalışma da var. E, eşitlik durumunda herhalde değil mi? Tabi tabi. Yani bu sermaye ilişkisinin ortadan kalktı. Meşerros'un lafıyla sermayenin ve devletin tümüyle kazındığı bir toplumsal düzen kurulduğuna, yani komünizm kurulacak olsa... Saf saf teknolojik gelişmenin sonucu olarak bu durumdayız. Evet evet. Bu ve bu tabi. Ee, serbest zamanın olağanüstü artırılması anlamına geleceği için bu teknolojik gelişmenin de üstel bir fonksiyonla e, ifade edilecek şekilde gelişebileceği bir toplumsal düzeni kurmamız mümkün aslında. Şimdi e, burada e, benim geldiğim e, diyelim e, gelenek, e, hani bizim ekolojist 1970'lerden, 80'lerden, Teknoloji eleştirisi biliyorsun çok evet. yo yoğundur ve teknolojiyi hani teknik teknolojik gelişmenin kendisinden bağımsız olamayacağını yani hiçbir şekilde zaten bu bahsettiğimiz kapitalist ilişkilerden bağımsız olarak bunun gelişemeyeceğini içsel olarak aslında teknolojinin her gelişen yeni teknolojinin aslında kıtlığı arttıracağı özellikle il için şeyleri böyledir. Yani kıtlığı arttırdığı için de eşitsizliği arttıracağı. Çünkü her zaman her yeni teknoloji aslında ona ulaşamayan çok daha geniş bir kitle e, ya da ondan faydalanamayan çok daha geniş bir kitle doğurur e, diyor. Ama bu e, o zaman senin e, şeyine göre bu sadece üretim ilişkilerinin kuruluş biçimiyle ilgili bir şey. Tabii tabii yani üretim araştırı üzerinde yani... ülketin olmadığı sermaye ilişkisinin toplumdan kazındığı yani sermayenin kendisinin toplumdan kazındığı bir ortam yaratılabilecek olsaydı. Yoksa aksi halde zaten ben de bunun önünde duruyorum. Yani önümüzde iki alternatif var. Bir fiziksel olarak e, komünizmi kurabileceğimiz bir altyapı e, teknolojik düzeyde oluşmuş durumda. Ama üretim araçları üzerindeki özel mülkiyet devam ettiği için bu bir rant toplumuna dönüşüyor. Bu e, yani rant toplumu derken de işte gözle görünür bir takım örnekleri de var. bunun. Bu hemen imar rantından falan bahsetmiyorum. Bunun çok çok daha büyük bir kısmı özellikle bu ne zaman diyeyim 20-25 yıl önceden başlayan finansal piyasalarda üretildi, üretilmeye başlandı. Finansal piyasalarda artık fiyat değişimleri üzerinden kurulan kontratların ağırlığı toplam piyasanın, Önemli bir oranına yükselmiş durumda ve giderek de artıyor bu. Yani bir değer içermeyen evet, şey değil mi? Öyle? Bu? Tabii tabii. Yani bir servet transfer mekanizması olarak çalışan sadece. İkincisi teknoloji. Çünkü mesela çok basit bir şey söyleyelim. Bir çipin fiziksel üretim maliyeti sentlerle ifade edilir. Satışı ise 100-150 özellikli olması halinde binlerle ifade edilen... Dolara çıkıyor. Şimdi bu eşyanın, yaşamın doğal akışına uygun bir e, kar oranı değil. Bütün yeni teknolojilerle aynı şey söz konusu. Özellikle bu e, dijital e, alanda bunu görüyoruz zaten. Bir de böyle çok fonksiyonel olmayan e, bir takım gelişmelere bağlı olarak da, bu tür rant artışları, büyük rant kaynaklar. Şimdi dolayısıyla bu içinde bulunduğumuz durumu ben şöyle tarif ediyorum. Bir küre düşünelim. Bu kürenin çekirdeğinde bizim bildiğimiz kapitalizm var. Yani emek sermaye çelişkisi var. Artı değer var. Orada el oluyor Bir sınıf mücadelesi falan yürüyor. Bir de onun etrafında bir kabuk var. Bu kabukta bizim gündelik hayatta gördüğümüz fiyatlar. işte alışveriş, kullanım değerleri ne falan onlar var. Şimdi bu üretim rant ne demek aslında? Rant... Bu üretim süreci içerisinde bir fonksiyonu olmadığı halde bölüşümden pay alan yani üretimde yer almayan ama bölüşümde yer alan bir kitlenin vardı. Şimdi bu her zaman vardı tabii ki ama aradaki açıklık fazla olmadığı sürece kapitalizmin bunu taşıması mümkün. Güç ilişkiler açısından falan da etkileri var tabii bunun orada da. Normal kapitalist ilişkilerin ya da toplumsal yapının devam etmesi mümkün. Ama bu fark açıldıkça artık bu kapitalizmin taşıyabileceği, sistemik olarak taşıyabileceği bir şeyden çıkmış oluyor. İşte o zaman başka ihtiyaçlar ortaya çıkmaya başlıyor. Peki böyle bir rant toplumu oluşuyorsa, yani bunun en somut göstergesi zaten eşitsizlikler. Olağanüstü, normal olarak bir bizim bildiğimiz kapitalizmin üretebileceğinden çok çok daha fazla çok daha yüksek bir hızla eşitsizliklerde artış var. Hem servet eşitsizliklerinde hem gelir eşitsizliklerinde. E bunda da teknolojinin payı var tabii ki. E bunda da işte bu rant toplumuna dönüşmenin payı var. Çünkü bu hani doğadan elde edilen rant değil, teknolojiden elde edilen ya da bilgiden elde edilen rant. Öyle mi? Onun, onun, onun da payı var. Yani hepsinin bütünü var ama şeyin, teknolojinin tabii ki yaygınlaş... Yay, yani gelişme hızını falan düşünecek olursak, o dinamik bir süreç ve bunun payı sürekli yükseliyor. Peki bu rant toplumu dediğin şey, bu yine yazılarında geçen yeni doğmakta olan yeni sınıflı evet. toplumdan bahsediyoruz. Evet. Bu rant toplumu bu mu? Bu, evet. Yani bu kapitalizm öncesi ekonomi biçimleriyle de bağlantılı. Şimdi burada tabii benim aslında biraz meseleyi kafamda oturtmama neden olan iki tane şeyden bahsedeceğim, yazardan ve kitaplarından bahsedeceğim. Birisi Meşaroş. Meşaroş'un bir kavramı, bir de Karatane. Karatane'nin kavramı aslında çok enteresan, o dünya tarihinin yapısını bilmiyorum okuma fırsatı. Orada aslında bu üretim tarzı yaklaşımı, Marx'taki, bizim düşünüş düşünmemizi biraz sınırlıyor. O yüzden üretim tarzını cepte tutalım. Ama biraz bir, bir seviye alta inip mübadele tarzına odaklanmamızda büyük fayda var diyor. Çünkü bu sınıflı toplumların tümünde yani üretim tarzları farklı üretim tarzlarında bu mübadele tarzları hep var. Yani meta mübadelesi ne bileyim köleci toplumunda da var. Fevdar toplumunda da var. Bugün de var. Ama Üretim tarzını nitelendiren bu mübadele tarzlarından hangisi daha baskın hale geliyorsa işte o da kendisine üretim tarzıdır. İşte üç tane üretim tarzı bir armağan temelli e, evet. sınıf toplum öncesinden kalma bir şey. Bir e, yağma ki devletin ortaya çıkışını falan da bununla e, açıklıyor. E, bir de meta mübadelesi. Dördüncüsünde de bulacağız diyor. Yani yeni toplumda bu sınıf toplumu yıktıktan sonra. Şimdi şeyte ise Meşaroş'ta ise onun kendine özgü bir jargonuyla ifade ediyor. Bu kendine özgü jargonla ifade ettiği şey de aslında karataneye çok yakın. Birbirlerine atıf yapmamışlar. İlginç yani. Fakat benzer bir şeyden bahsediyor. Yani bu sermaye son derece kontrolsüz bir şeydir diyor o da. Ve bir sınıf toplumun tamamında vardır diyor. Dolayısıyla bu sınıf toplum ekseni içerisinde diyelim sosyalizmi kurmak üzere bir iktidarın bir grup ele alsa bile, ele geçirse bile sermaye ilişkisini toplumdan kazımadığı sürece bu iktidarın yeni bir topluma evrilmesi garanti değildir diyor. Yani sosyalizm kurmak, toplumdan çıkıp komünizme doğru gitmek mümkün değildir diyor. O da çok ilginç atıfları var. Özellikle, o zaman... şey... Pardon, <gülüyor> Özellikle bu 2022'de mesela yani... En, en çok önem verdiği eseri ama ömrü yetmedi onu tamamlamaya şimdi John Bellamy Foster şey yapıyor, yayınlıyor. Üç cilt olması planlanıyor, planlamış ama iki cilt kesin çıkacak da üçüncüsünü bilmiyorum toparlayabilecek mi? Beyond Levitin diye devleti anlattığı bir şey var. Bundan önceki bütün çalışmaları çok kapsamlı, çok büyük önemli çalışmalar aslında bu kitaba yönelik bir altlık olarak da düşünülebilir. Orada bunun çok üzerinde duruyor. ...bunun birinci cildi yayınlandı 2022'de. Evet. Ee, dolayısıyla... ...bizim... ...bu geri dönüşlerin... ...imkan dahilinde olduğunu gösteriyor. Yani o Marks'taki... ...daha doğrusu Marksistlere... E, ...Marks'ın iyimser yorumu diye söyleyeyim. E, bizde böyle bir diner doğrusal bir ilişki var. İlk arkeoloji toplum, feraday toplum... E, ...kapitalizm... Eğer el, ...elbette ondan sonra sosyalizm gelecek. Böyle bir durum yok. Yani her zaman geri dönüşler olabiliyor... E, bu dolayısıyla sermayenin egemenliğinin ortadan kalktığı anlamına gelmiyor ama e, John Robinson'ın şeyi lafı vardır. E, Sovyetler Birliği'ni kastederek söylemiştir ama o, o bağlamından kopartıp bugüne uyarlarsak çok oturuyor oluyor. E, kapitalizm altında sömürülmekten daha kötüsü kapitalizm altında olmayan başka bir toplum düzeninde sömürülmektir diye ona doğru gidiyoruz. Yani son derece ağır bir sömürümün olduğu Büyük bir, çok güçlü bir toplumsal oldu. Ve teknolojik gelişmeler buna imkan tanıyor. Onun altyapılarında işte o metyaskop yazılarında 20'den fazla oldu. Ee, tek tek ele almaya çalıştım. Yani daha. şöyle diyebilir miyiz? Ben şimdi özetlemeye çalışıyorum senin söylediklerin. Yine senin yazılarından da yola çıkarak. Aslında e, bu çok daha küçük bir azınlık. Hem doğayı, hem teknolojiyi, hem toplumu sınırsız bir şekilde kontrol etmeye başlıyor. Bu bizim evet. bildiğimiz kapitalizmden çok farklı bir durum. Evet. E, dolayısıyla bizim aslında e, iklim krizinin çözümü olarak e, ortaya koyduğumuz yani tam olarak iklim krizi, krizinin çözümü olduğunu söylemiyoruz belki ama hani bir umut bu sadece yenilenebilir enerjiler yüzde yüz yenilebilir enerjiye geçilirse vesaire elektrifikasyon falan gibi hani özellikle ee, ekolojik modernleşme teorisiyle birlikte bütün batı toplumunun daha doğru daha sonra da aslında bütün dünyaya Çin vesaire yayılan yani mevcut yaşam biçimini ve tüketim ilişkilerini üretim tüketim ilişkilerini hiçbir şekilde değiştirmeden e, sadece e, yeni bir enerji yoluyla e, iklim krizini çözebiliriz diye bir şey var aslında bütün mevcut parsel Anlaşması'ndan aktut her şey bunun üzerinden yürüyor bu emisyon ticaretleri falan filan. mevcut piyasa ilişkileri içerisinde mevcut mülkiyet sistemi içerisinde bu devam edecek ve iklim krizinden de kurtulacağız şimdi temel soru bu programın temel sorusunu soruyorum bu hani e, şeyden hani acımasızlık vesaire gibi kavramları bir yana bırakarak bu işleyiş içerisinde yani senin işte biraz önce bahsettiğin soğuk füzyon gibi bir şey olsa bile ki ben onun ne kadar güvenli ve gerçekten sınırsız bir enerji üretebileceği konusunda da şüpheliyim ama onu ayrıca tartışız. Böyle bir şey olsa bile bu mevcut e, yapı içerisinde, ekonomik düzen içerisinde mümkün olacak mı gerçekten? Yani klim krizini çözmüş bir sınıflı topluma mı gidiyoruz hayır. diye kışkırtıcı bir soru sorayım. Hayır hayır tamamen bir yıkıma gidiyoruz aslında bakarsan. MR'ler de onu gösteriyor zaten. Şimdi... Ama neden böyle olsun? Bu karbon emisyonuna neden olmayan teknolojileri çok küçük bir azınlığın kontrolünde tamamen uygulanabildiğini varsayalım. Böyle bir şey söyleyeyim. Şimdi bir eğer soğuk füzyon tarzı bir şey diyelim ki başarılı. Yani onun, onun için vaktimiz yok. Yani Hı. Onun evet. e, faydalı bir enerji haline dönüşebilmesi için gerekli e, mühendislik ve malzeme bilimi gelişmelerini e, iklim yıkımını durdurmadan önce yapamayız. Yani i̇klim yıkımı bittikten sonra anca olur diyorsun. E, biz. Tabii, tabii. Yani yani. biz yok olduktan sonra ancak eğer yok olma sürecini erteleyebilseydik belki bir miktar şansımız olurdu. Çünkü şöyle bir problem var. Yani, rakamları sadece söylesem Zaten ne demek istediğimi anlatabilirim herhalde. Ee, e, i̇şte Çin'deki Tokamak'ta 70 milyon santigrat derecede plazma elde edildi. Bu 17 dakika tutulabildi 2021'de. E, şimdi bu 17, 70 milyon santigrat dereceyi e, e, faydalı bir işe dönüştürebilecek malzeme ve mühendislik var mı? Teknolojisi, teknolojisi var mı? Yok. Dolayısıyla bunun gelişmesi için bir kere... On, onlarca yıl gerekiyor henüz. E, bugünden bakarsak. Ama e, hemen şöyle fantastik bir meseleden de bahsedeyim. Mesela İngiltere'de bir şirket kuruldu. Hisse de satıyor. Diyor ki ben 2030'da soğuk füzyondan elde edilmiş elektriği insanlara satacağım. Yani halen bir e, piyasa mekanizması çerçevesinde. Peki piyasa mekanizması olacaksa maliyeti olmayan Hava gibi, su gibi yani tanım itibariyle e, sen tükettikçe e, işte tükenmeyen, başkasının da kullanmasına imkan tanıyan bir tanım e, ya da imkan bulabildiği bir kamu malın teliğindeki bir şeyi nasıl fiyatlayacaksın özel piyasada? Ama rüzgar ve güneş de aşağı yukarı öyle değil mi? Evet. O yüzden de uzun süre direnmediler mi buna? Yani evet. Türkiye'de çok yakın zamana kadar bir de rüzgar, güneş doğası gereği şey... Entegre sistemin dışında yani e, kontrollü fiyatın da dışına çıkıyorsun. Yani fiyat oluşturmadan fiyat fiyat oluşumunu engelleyemiş. Zaten teknolojinin pek çok alanında böyle bir mesele var. O yüzden burada piyasanın korunması kapitalist ilişkiler anlamında ya da bizim bildiğimiz e, kapitalizm çerçevesindeki piyasa gibi değil. E, bu Bunların kastettiği piyasanın herhalde en ikonik örneği e, bitcoin piyasasıdır. Yani piyasa gibi bir şey ama piyasa değil o. Çünkü orada sadece fiyat var. Herhangi bir arka planda çalışan herhangi bir değer teorisi şu bu falan filan söz konusu değil. Dolayısıyla bu anlamıyla zaten kapitalist piyasa değil. Dolayısıyla da bu e, fake news'lar ondan sonra işte bu yeni gelmekte olan düzenin e, siyasi e, yapısı olarak da bu şeyi e, söylüyorum. Yani... Gerçekliğin evet, çarpılması. Evet neofaşist uluslararası ee, diye adlandırdığım hareketlerin tamamı aslında bu şeyin ve bu e, gerçekliğin yanılsaması üzerine dayalı toplumsal kontrol mekanizması da e, bu yüzden gerekiyor zaten. Çünkü bizim bildiğimiz rasyonel şey yani siyasetin tamamen e, toplumdan kazınması değil mi Türkiye'de bunu evet. yaşıyor Türkiye bu anlamıyla bir e, laboratuvar zaten onun da altını çizmek gerekir. Ee, üzerinde durmak fırsatı bulamadım ama o, e, önümüzdeki dönemlerde duracağım onun da üzerinde. Ee, dolayısıyla bütün bunlar e, yeni bir toplumun inşa edildiğini ve bu toplumun, e, biz son 3 haftadır e, Kavanozaki Yıldız'da şeyi konuşuyoruz. Bu Chalmers'ın önemli bir felsefeci aslında. E, 2022'de yazdığı Reality Plus diye bir kitap var. E, o mesela bana çok ürküntü veren bir kitap haline dönüşmeye başladık. Okudukça Ürkmeye başladım. Ee, o şey diyor, bu artırılmış gerçeklik e, temelli ve diğer sanal gerçekliklerin hepsinin kendine özgü bir gerçeklik olduğunu ve işte paralel dünyalar bilmem ne falan filan gibi e, şeylerle de gerekten uzun uzun diye yazmış ve çok da güzel, iyi argümenti etmiş kitabında. Dolayısıyla mesela e, bu da aslında yeni gelmekte olan toplumun o Metaverse'de de ifade edilen, zaten çok sık gönderme var orada Metaverse'ün temel şeyleri, o Snow'un romanı var ya, o <gülüyor> hak etmediği kadar meşhur oldu, ee, ona da göndermeler var. Dolayısıyla bu e, e, toplumsal kontrol eğer şeyde olmayacaksa e, bir üretim süreci içerisinde canlı yemek dışlandığına göre, orası aynı zamanda önemli, çok önemli bir toplumsal kontrol mekanizmasıdır şey için. Kapitalizm için. O yüzden işte zaten oradan dışılan canlı emeği e, Grabber'ın harika kitabında pek çok örnekte gösterdiği gibi e, özel sektörde yolda olarak Tırışka'dan işler yoluyla şey yapıyor. Evet. Çünkü o, o iş ilişkisini korumak da kontrolün kontrolünün esasını oluşturuyor. E, bu böyle devam edecek sonuçta e, büyük ihtimalle. E, bu rant, rant dağıtım mekanizması olarak yeniden örgütlenmiş toplum. Ee, yeni bir toplum olacak. Yüksek teknolojiyle bütünleştiği için teknolojilerizm adını e, vermemiz mümkün. Ama e, bu yanıl, y yanılsama üzerine dayalı. Yani gerçeklik algısının tamamen kopan e, ve sanal gerçeklikle e, kendini sınırlayan e, muhtemelen o, bu, top, bu yolla toplumu kontrol etmek isteyen o küçücük azınlığın da bunlara kapılması gibi bir durumla da karşı karşıya kalacağız. Çünkü iklim yıkımı karşısında Dile getirdikleri bütün her şey aslında bunu gösteriyor. Kendileri de sanki bu yanılsamanın bir parçası olmuş durumdalar. Dolayısıyla bunlar iklim yıkımını görmezden gelecekler. Ama işte bizim içinde bulunduğumuz gerçekliğin eninde sonunda gerçek olmak gibi bir yönü de var. Dolayısıyla bütün bu sanal gerçekleri yıkayacak. Dolayısıyla buradan gideceğimiz yol yani o iki yol var aslında itibariyle önümüzde. Ya sınıf toplumu ortadan kaldırırız ve o zaman teknolojinin özgürleştiği ve o 70'li yıllarda için bahsettiği eşitsizlikleri artıran değil, bugün karşı karşıya kaldığımız problemlere çözüm getiren ve yeni bir uygarlık seviyesi tanımlayan yere sıçrırız ki o zaman o teknoloji gelişme olmadan mümkün değil. O açıdan teknolojinin de normal rayına oturduğu bir topluma doğru gideriz veya yok oluruz. Evet. Programın sonuna geldiğimiz için son soruyu soramadım ama sen aslında benim son soruma cevap verdin. Yani nasıl çıkacağız buradan diye sormuştum. Aslında soruya cevap vermiş oldum. Çok teşekkürler Haluk. Programın sonuna geldik. Bugün Profesör Haluk Levent ile konuştuk. Açık Radyo programcısı ve Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi iktisatçı arkadaşımız. Aslında bitiremedik ama en azından teknolojiyi Yeni teknolojilerin ya da teknolojik gelişmelerin e, olumlu bir şekilde e, ilerleyebilmesinin ön şartını e, koyarak belki en son bitirmiş evet. olduk. E, o açıdan iyi oldu. E, Halin izlerinden... bir iklim mücadelesi bir sınıf mücadelesi. Sınıf sınıf mücadelesi çok... <gülüyor> diyerek bitirmiş olalım e, ve e, miyadeskop web sitesinde bu konuda ayrıntılı yazıları olduğunu ve tabi Kavanozluk Yıldız'ı da hatırlatalım. Çok teşekkürler Haluk katıldığın için açık yeşile. Gelecek hafta görüşmek üzere demeden önce başta söylemeyi unuttum. Destekçimizi anons edeyim. Nuran Enbiya destekçimize teşekkür ediyoruz. Gelecek hafta görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın. Hoşça kalın.